Açık Radyo 94.9 Açık Radyo'dayız Ve Açık Radyo'nun Gezi Parkı özel programı Diğer programların içine de Taşarak devam ediyor saat 8'de Başladığımız program Olanca hızıyla biraz daha yavaşlayarak da Olsa taşarak Biz taşarak... bütün istila ettik Olduğu evet. gibi bütün programların üstüne Oturduk Telafisini yaparız özürümüzü dileriz Özür dileyen insanlardanız <gülüyor> İzin de aldık zaten evet. Başka türlü düşünülebilir mi? Yani bu olaylar karşısında düşünülemez galiba. Özellikle bugün olan olaylardan sonra düşünülebileceğini ben pek fazla düşünemiyorum. Evet sabahtan başladı saat 16.39 açık radyo burası 94.9 ve e, oldukça gergin bir durumda var. Şu anda değil mi biraz gevşemiş durumda mı acaba? öyleydi ama bir iki saat kadar oldu Biz ama geliyken... bu hiç belli olmuyor tabii. Evet. ne olacağı yani aslında arkadaşlar bize şey yaparlarsa desteklerlerse bir de şey yapabiliriz yani Gezi Parkı'nda ve Taksim Meydanı'ndaki son durum ne olur bir cehle sabahleyin bütün televizyonlar böyle o yaşasın patlama çatlama var diye hepsi canlı yayına geçmişlerdi ama şu sırada ...mesela Yemen Bağış'ın... ...Avrupa Parlamentosu'ndan... E, ...eleştiren... ...Svoboda'ya... ...verdiği cevap konuşuluyor... ...esas itibariyle... ...ama e, şeyle... ...Gezi, e, Gezi Parkı'nda olanlar... ...Taksim Meydanı'nda olanlar... ...çok daha önemli... ...orada pek çok arkadaşımız... Şu, ...giderek sayıları da... ...biraz önce söylendiği gibi... ...iş yerlerin işleri bittikten sonra iş gününden sonra oraya çağrıya katılarak evet. gelecek olanlar var ve muazzam bir sayıya ulaşmasını bekliyoruz ve umut da ediyoruz saat yedi ee, de zaman olarak kararlaştırılmıştı evet, evet. Taksim dayanışması tarafından yapılan bir çağrıydı bu ve herkes bekleniyordu bir de ortak bir isyan var esasında meydandan aktarmak gereken belki geçtiğimiz haftaya geri mi döndük diye düşünüyordu insanlar yani bu kadar şey esasında yapılmışken Gezi Parkı'nda birçok güzellikten bahsediliyorken polis müdahalesi tarafından bakıldığında böyle bir ruh haline de girildi. Bir ara Aynı... ufakta bir deneme yapıldı galiba parkın bir ucundan polisi girsek bakalım ne olacak merdivene filan denemesi çıktılar. merdivene kadar çıkmaları çok önemli ama bu e... Ayrıca cesaretleri galiba belli bir noktadan sonrasına yetmedi diyebiliriz. Evet galiba hani valilikten bu kadarına izinleri vardı öyle gözüküyor. Ama mesela kazancı yokuşundan çıkan insanların üzerine tazelikli su sıktıklarını biliyoruz. Geçen disk toplantısında hani o ilk basın toplantısında dağıtıldığı günde çok insan orada yaralanmıştı. Böyle olmaması e, gerektiği pek defa, defa de e, söylenmiş olmasına rağmen kazancı yokuşundaki insanlar adeta... Bilardo topu e, gibi kötü bir benzetme kullanacağım ama e, gerisin geriye oradan düştüler. Yani evet içeriye girmedi merdivenlerde kaldı. Bir anda bu arada göstericiler e, polis de yan yana buldular e, kendilerini böyle bir gerçeklikte var. Ve sen de çok güzel anlattın alkışlayarak esasında polis geri psikültürdü. Ya bu çok mümkün esasında böyle bir temas da mümkün insanın teması ama. Şey... Şunu duydum daha doğrusu okudum bu insan zinciri oluşturulmasının sebebi de polisin daha doğrusu gö göstericilerin polise taş atmasını bir şekilde önleme o polisleri <gülüyor> çembere alma ve onların zarar görmemesini onların da o kitleye zarar vermemesini engelleme amacıyla evet, yapılan bir evet, eylemdi. Evet. Yani sabah da ağır tahrik vardı zaten yani böyle bir güne uyanış kötü bir güne uyanıştı gerçekten motof kokteyli işte zoom yapıyor kameralar bakınız nasıl atıyorlar komaya gibi gibisinden evet. yayın. Yani orada zaten çok problematik bir alan var. Kirli bir alan var ve o alanın geziye sıçraması an meselesi. Yani hem polis hem de polisin arkasından böyle terörize eden bir takım hareketler meseleyi çok inceyip üzerine getirdi. Yani şimdi çok sonuca yani... Mayıs ucuz atlattık diye. Evet. evet da olabilir tabii. Yani şurada dikkate alınabilecek bir nokta. Yani herkesin net olarak görebildiği, aklı başında olan, normal düşünebilen ya da hissedebilen hı hı. her insanın açıkça gördüğü bir şey vardı. Yani e, ortaköyden buraya gelirken, dolma bahçede ve beşiktaşta net olarak görünen çok sayıda polis aracı, evet. greiderler, evet. kepçeler ve de polise tahsis edilmiş, üzerinde de elektronik harflerle görevli yazan. Bir takım araçlar vardı. Bunu yani herkes gibi ben de ve benim içinde bulunduğum taksi şoförü de evet bugün demek ki birazdan olacak. Müdahale, müdahale olacak hı hı. diye konuşuldu yani. Evet. Üstelik de yani içinde bulunduğum taksinin şoförü ee, ne o öyle uzun saçlı pislikler filan diye konuşan bir tipti ama ona rağmen e, müdahalenin olacağı konusunda onun da en ufak bir e, şeyi yoktu doğrusunu isterseniz şüphesi yoktu ve sonunda yani oldu. Yani... Oldu. Polis posterler için oraya asılan flamalar için oraya girdiğini söyledi. Posterler, flamalar indirildi. Polis halen orada duruyor. Bugün saat 19'da binlerce kişi muhtemelen oraya gidecek. Polisin evet. peki müdahale edip etmeyeceğine dair bir bilgi var mı diye soracak olursanız. Evet, henüz... Söz konusu bile olamaz. 10 yani, bin, bin kişiye polis nerede müdahale edecek? Polis de şöyle meydanda. bir açıklama yapmış. Bugün, Bulur mu hiç? Bugün saat 7'de gerçekleştirilecek eyleme eğer eylemde... Atatürk Kültür Merkezi ve Atatürk Anıtı'na bayrak, pankart veya poster asılması ya da polise taş atılması gibi saldırıda bulunulmaması durumunda ...müdahalede bulunmayacak açıklama açıklamış. Açıklama kimden? Nerede? Bu İstanbul Emniyet Müdürü yetkililerinden... Peki böyle bir şey açıklamış. olmamasının imkanı var mı gerçekten? Yani bu polisle müzakere edilecek bir şey değil... ...varlılıkla de müzakere edilecek bir şey değil. Evet. Bu dayanışmanın ortak iradesiyle yapılabilecek bir şey ama şu anda bu... İstediği posteri de asar canım yani laf mı... Budur Hayır artık. tabii ki yani o da ayrı <gülüyor> konu ama hani diyelim politik bir tavır alınıyor ...ortak tavır alın ne ve deniyor ki tamam madem öyle... Ki halkları da ayrı Peki. Şimdi şeyle lazım. de konuşalım. Ee, Ayşe Gül Altınay dostumuz hatta programcımız ee, ve bir bakalım neler olup neler bitiyor. Merhaba Ayşe. Ha, merhabalar. merhabalar. Merhaba. Merhaba. Şu anda ben farkın e, divan oteline yakın ucundayım. E, sabahleyin bir yani doktor otel Karaköy'de. Ondan sonra öğrencimle birlikte geldim. Burada çok sayıda öğrencimiz vardı onları bulduk. Birisi çok fena bu... Tacikli suların içerisinde sanırım biber gazı ya da kimyasal bir şey koyuyorlar. Yani çok yakıcı bir madde. Ee, ona maruz kalıp yanan bir etki mezunumuz vardı. Ee, bir süre onun beklerken devirin etrafında bulundum. çok sayıda yaralı gitti geldi ve bir kısmı ciddi görünüyordu. Ambulans sahneye yanaştı ve çoğunu aldılar. Doktorlar ve hemşireler inanılmaz bir özveriyle çalışıyorlar ve e, çoğunun gaz maskesi yok ya da çalınmış bu arada geçtiğimiz e, e, gün akşam içerisinde. E, burada müthiş özveriyle çalışan gönüllüler var ve doğru gün maskeleri yok, e, gözlükleri yok. Onlar da mağdur oluyorlar birilerinin setiyle taşırken, e, kurtarmaya çalışırken. Farkın içine çok sayıda e, sabahtan beri, öğlenden beri diyeyim e, e, hem test bombası hem gaz bombası e, düştü. Ee, şu anda daha ağırlıklı olarak talimhane tarafında e, birikmiş bir kalabalık var oradan çok gaz e, atılıyor oradan sanırım e, polis bu tarafa doğru e, giriş yapmaya çalışıyor orada bir e, e, çatışma var vardı e, çok kalabalık var. Onun dışında park, yani günlerdir olduğu gibi herkes yan yana, olağanüstü bir dayanışma. E, herkes elindekini, avucundakini başkalarıyla paylaşmaya çalışıyor. Akşam 7'de çok sayıda insan e, buraya gelecek diye duyuyoruz. E, Çağrılar yapılmış sanırım. Bu evet, taksim... de en korkunç olan şuydu, e, basına açıklaması yapılacak diye herkes meydana toplandı saat 1'de ve basın açıklaması tam başladı. O anda korkunç bir gaz bombardımanı altında bulduk kendimizi. Ben görmedim ama plastik mermi kullanıldığını ve ondan evet. yara aldığını söylüyorlar. Ee, bu şey, ikisine de cevap verebilecek durumdayız. Biz sürekli yayın yaptığımız için çok sayıda bu konuyu bilen, gören ve hmm. gözlemleyen insanlarla beraberdik. Mesela bu plastik mermi konusu Kesinlikle doğru çünkü tabipler odası İstanbul tabip odası bunu resmen açıkladı zaten plastik mermi yarasıyla sadece ilk 3 saatlik müdahale içinde 9 plastik mermi yarasından bahseden bir çağrısını daha doğrusu açıklamasını yayınladık İstanbul tabip odasının ayrıca da Gene tabip odasından Hüseyin Demir Dizen'le de konuştuk doktor. Aha. Ve o da doğruladı bunu. Ee, onun dışında işte senin dediğin gibi ikincisi de gaz, yaralanma, yanma olaylarının çok, çok yani sayıda oldu. Yani bir şey değil, insan taşıyorlardı devire. Yani buraya gelecek olanlar olursa... E Twitter'dan sürekli geçiren bir ihtiyaç listesi var. Çeşitli antihistaminik e, kremler bu şeylerin e, yanıkları olanlar var sanırım onlar için. E, işte tahsis vesaire fakat esas olarak ben altını şeyin, e, şeyin altını çizmek istiyorum. Bu çalışanların, gönüllerin özellikle evirdeki hemşire ve doktorların ve sevdiği şey insan taşıyanların e, ciddi gaz maskelerine yani onları e, gazdan gerçekten koruyabilecek profesyonel maskelere ihtiyaçları var. Eğer bunu demin edip getirmek, getirebilecek olanlar olursa yani birer şer tane bile herkes getirirse çok faydalı olur herhalde. Bir de bugün yemek yapılamıyor bu hengame içerisinde. Yani sıcak yemek servisi her gün burada müthiş yemek servisi oluyordu. Bugün çok zor yemek servisi o yüzden hazır yemek. Ee, yani bu poğaça da olur, sandviç de olur, herkes yanında bir miktar çevresiyle paylaşabileceği e, yemek getirebilirse veya eğer imkanı varsa buraya göndertebilirse e, sanırım çok makbule geçecektir. Evet, oradaki e, evet bu çağrıları da zaman zaman e, tekrarlama e, durumunda kalıyoruz ve duyurmaya çalışıyoruz. E, çeşitli dinleyiciler arasında radyoyu internetten ya da... E, cep telefonunda Vallahi iyi ki varsınız kaç kişi bana bugün açık radyonun yayınından bahsetti <gülüyor> ee, şu anda en e, herhalde e, depremde olduğu gibi can kurtaran vekiliyesi görüyor e, açık radyo e medya... Peki, var. <gülüyor> teşekkür ederim medya böyle bir iş için var zaten evet işte... olması gerekiyor değil mi ve işte tabi burada şey farkı da oluyor dinleyici destekli gazetecilik e, siyasi söylemi de demokratlaştırır diyor. Gazeteciliği kolektif bir maceraya dönüştürür diyor Glen Greenwald. Amerika'daki büyük e, skandali olağanüstü büyüklükteki skandalı de açıklayan kişi olan gazeteci Glen Greenwald. Bütün herkesin dinlendiğini, mesajlarını <gülüyor> izlendiğini açıklayan ve e, yani çok önemli bir şey biz de onun gibi hissediyoruz. Yani dinleyici destekli e, gazetecilik şarkı e, yani bizi de bireye, dinleyiciye de hesap verir hale getiriyor tabii. Kollektif bir macera Bu, tam dediği gibi evet. yani. Ayşegül. Evet, evet, açık radyoda bir dayanışma e, projesi ve böyle zamanlarda özellikle bunun kıymetini daha da hissettiriyor bize. Ayşegül bir şey sormak istiyorum aslında... ...ben dayanışmadan Tabii. da bahsediyorken... ...Devincan'la da konuşuyorduk... tam ...biz de rastlayamadık... ...Gezi dedik o sıralarda... ...ya da yoldaydık ama... şey <gülüyor> ...Gezi Parkı'nın etrafının... ...insan zinciriyle çevrildiği... ...haberini buradan verdik... ...gördün mü sen kimler organize etti bunu... ...yoksa spontan bir biçimde mi oluştu... ...ben meydana girdiğimde... ...insan zinciri oluşturulmuştu... ...benim de çok sevdi öğrencim vardı orada... ...tam onların <gülüyor> yanına gittim... ...o sırada ne olduğunu ben de bilmiyorum... Bir kenarda bir hareketlenme oldu ve aniden bütün e, e, polisler maskelerini taktılar ve evet. e, gaz bombaları uçuşmaya başladı. İlk orada zaten karıştı insanlar. E, biraz önce sizi dinliyordum. E, sanırım amaç oymuş yani e, hani kimsenin zarar görmesini e, istemeyenler e, meydanın etrafında evet. bir insan zinciri oluşturmuşlar ama tabii. Çok sayıda polis vardı, çok sayıda gaz bombası e, dağıtmak çok zor olmuyor diyeyim hani e, bu tür zincirleri. E, insanlar bir anda ne yapacaklarını şaşırıyorlar yoğun gaz bombardımanın arasında. Fakat yani anlık dağmaları olsa da sonra tekrar toplanan insanlar. Evet, evet. En kalabalık an hemen insan zincirinin arkasından saat 1'deki basın açıklaması sırasındaydı. Bütün meydan, merdivenler, gezip arkana uç tarafı... E, doluydu ve o sırada Gezi Park'ın içine o uç tarafına yani e, de çok sayıda gaz bombası düştü kapsüllerle yaralananlar oldu insanlar panik oldular koşmaya başladılar evet. çok kötü bir andı yani evet. basın açıklaması için oraya toplanmış insanlar evet. ve basın açıklamasını yaptırmayıp e, en çok sayıda insanın meydanda ve meydan yakında olduğu bir noktada gaz bombası yağdırılması nasıl açıklanabilir e, bilemiyorum gerçekten evet. ama burada yani... müthiş bir Tabi hayal kırıklığı da var yani çünkü dün e, işte görüşmeler yapılacağı çarşamba günü e, açıklandı. Bu sabah e, valinin çeşitli açıklamaları var. Farkta kimseye dokunmayacağız, parka dokunmayacağız diye. Hı hı. E, i̇lk bir saat e, sanırım canlı yayın e, da çok sayıda televizyonun olduğu e, ilk bir saat e, son derece... E, Az müdahalenin olduğu göreceli olarak bir saat olarak geçti. Fakat onun arkasından 10 evet. e, on gün önce tanık olduğumuz e, sahnelere, benzer sahnelere tanık oluyoruz. Evet. evet ve bunlar da tabii canlı yayın televizyonlarından kaçmış olsa bile canlı yayın radyolardan kaçmayabiliyor. Yani çok evet. yoğun bir şekilde biz bunu hissettik, paylaştık ve payla dinleyicilerle de bu... Hissiyatı da, bilgileri de, verileri de paylaşma fırsatı bulduk. Çok acayip bir gündü yani ve hala olmaya yani, da devam ediyor. Radyo sağ olsun, var olsun ama bunu i̇şte. yapmayan herkese utansın diye düşünüyorum. Şu anda burada yani medyanın ilk görevi herhalde burada olup buradaki manzarayı yansıtmak ve buradaki insanların, insanların görüşlerini yaşadıklarını aktarmak olmalı. Evet. Ama Kesinlikle. ne yazık ki. Evet, öğrencilerin içinde unutulmaz bir ders olmalı bence aslında bir ben yer... öğrencilerimden ders alıyorum sürekli gerçekten ben o kadar çok şey öğrendim ki gizli okulundan ve öğrencilerimden hepimiz için müthiş bir okul burası ben de aynı fikirdim ya yani medya içinde çok büyük öğretici özellikleri vardı başta biz olmak üzere bütün medya önemli dersler taşıdığını düşünmekteyiz ayrıca da e, hakikaten böyle bir e, şey, pratik atölye çalışması canlı laboratuvar toplum laboratuvarını antropoloji derslerinde kolay kolay bir fırsat bulamazdın herhalde sen de kesinlikle, hem öğrencilik hem de öğretmen öğretim kesinlikle, olarak kesinlikle e, ve çok umut verici bir ders bu aslında yani Aynen bizim, onu e, tam bir umut siyaseti e, açık radyonun da sözcüsü olduğu umut siyasetinin bir e, e, hayata geçirdiği bir alan oldu Gezi Parkı son 10 gündür ve umuyorum olmaya devam edecek. Ben bugün dün yazdığım bir yazıyı Diyanet'e göndermiştim. Bugün yayınlandı. Orada da onu söyledim. Paulo Freire'nin Brezilya'daki korkunç kültürel ve sınıfsal uçurumlar karşısında hayal ettiği ezilenlerin pedagojisinin hayata geçtiği işte Pedagoji Okulları'ndan bir tanesi gibi e, Gezi Parkı. Herkesin birbirinden öğrendiği ve e, özgür olduğumuzda ve dayanıştığımızda ne kadar yaratıcı olabildiğimizi, birlikte neler yapabildiğimizi gösteren e, olağanüstü bir e, dediğin gibi e, deney alanı, e, yaşam alanı. Bunu yaşamamış olan herkese çok yazık. Evet, e, buyursunlar diyeceğim. gelsinler bu arada, yaşasınlar. Hani gerçekten çok yazık. Ve umu umuyorum bunu yaşatmanın e, yollarını bulacağız setlerinde, gezi parkında ve ötesinde. Evet, çok eski dostlarımızdan ve destekçilerimizden de bazıları benim hayattaki en eski arkadaşlarımdan biri, aynı zamanda dün destekçisi de olan Ralf Kanza mesela. Yani uzakta olmanın ne kadar sıkıntı verici olduğunu ve izlemek için kalbinin pırpır pır attığını söylüyor İstanbul'da da. Çok önemli, yani dünyanın dört bir tarafından San Francisco'dan, Washington'dan ya da e, İskandinav ülkelerinden pek çok e, Almanya'dan filan mesaj da alıyoruz. E, hem bizi bir miktar takip ediyorlar hatta e, Napoli'den de bir arkadaşımız aynı şekilde takibe başlamıştı. E, ve onlar da bu anı kaçırmamak için atlayarak evet, koşup gelenler de var. Aha, evet benim de var Tatillerini iptal edip gitmeyenler uzaktansır. Bunun parçası olmak için, bu sürecin parçası olmak için dayanışmak için gelenler. Ama uzakta olanlar da bence e, endişelenmesin. Burada herkesin yapabileceği bir şey var. Ve de burada çok söylenen söz, bu daha başlangıç, mücadeleye devam. E, bu bir son değil. Yani onun için burada zafer gibi, savaşmak gibi kavramlar da kullanılmıyor burada kimse tarafından. Biz barışıyoruz, barışmayı öğreniyoruz. Konuşmayı, dayanışmayı ve birlikte başka bir dünya yaratmayı e, öğreniyoruz. Şu anda bir Sanırım gaz bombası var. Herkes bu tarafa koşuşuyor. Öyle mi? Ee, evet. Talimani hmm. tarafından. Evet orada sürekli. Dolapçalara tarafından. Evet. Bu daha başlangıç aslında dediğin bu gibi mücadeleye başlangıç... devam. Ee, tam evet. Tam da o ekslogan. Exploda... Hiçbirimizin farkında olmadığı bir e, yaratıcı enerji ortaya çıktı. Onu hep birlikte geliştireceğiz, e, büyüteceğiz ve paylaşmaya devam edeceğiz. Evet bu evet. bir devrimci an doğrusu ve çok hepimizi Kesinlikle. çok öğretiyor. Peki Ayşe'nin altına. Ben Gülaltına... takmak zorundayım. Evet tamam, evet bir an, Gül, bir an önce tak. iyi çok gelsin, kendine şey iyi bak. Teşekkür ederim. Evet Ayşe evet. konuştuk. Talimanı evet. tarafı hep karışıktı bugün zaten evet, bu arada. Bugün, durmadı. Şeyi o. Evet, Saatte evet. 5'e geliyor tam 1-2 dakika var tam da bir Beatles dinlemenin zamanı. Ufak bir duyuru yapayım belki ondan sonra girelim. Evet. Tamam. Taksim'e gelmek isteyenler için Şişhane ve Taksim metroları ve tünel kapalıymış. Bunu bilerek harekete geçsinler. Harbiye şişli yönü ve kazancı yokuşu açıkmış. Gelirken de yanınızda hazır yemek, sandviç gibi vesaire. En önemlisi maske. En önemlisi de gaz maskesi maske. ama öyle ufak şeylerden değil. Toz maskesi değil. Toz maskesi, Toz maskesi değil. değil. Biraz profesyonel e, maskelere ihtiyaç var. Oradaki çalışan insanlar, o revirde çalışan insanlar için özellikle. Herkes gelirken yanında birer ikişer getirse hiç de fena olmaz diyorlar dinleyicilerimizde. Evet, e...